Fussulet Suresi'ndeki ayetler, 30. ayetten itibaren, Cenab-ı Hak, kulunun kendisiyle dost olmasını istiyor. Ve bu dostluğun neticesinde de, Cenab-ı Hak ihsanca mükafatı bildiriyor. Dostun dosta ikramı, bir faninin bir faniye ikramını biliyoruz. Sevdiği nispetle ikram eder. Burada, baki faniye ikram ediyor. Halik, kendisine dost olan mahlukuna ikram ediyor. Dünyada huzur, Cenab-ı beraberlik. Cenab-ı Hak'la beraberlikte nefsani arzular bertaraf ediliyor. Ayaktayken, otururken yanları üzerinden buyruluyor. Yani hayatın her anında her nefes Cenab-ı beraber olması arzu ediliyor. Böyle bir dostluk. Ve bu dostluğun neticesinde elabizik fizik la kulup mönnül Kalpler bir huzur buluyor. Yani hayatın bütün metce içinde, fırtınaları içinde. Peygamberlerde görüyoruz zirveti, huzurlu bir hayat Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Çünkü kalp Cenab-ı beraberlik. O kalpte minfî hisler çıkmış, cemali esma o kalpte tecelli etmiş, bir huzur içinde. En büyük mükafat son nefeste oluyor son nefes zor bir an yani canın gırtlağa geldiği bir an orada Cenab-ı Hak hem bir huzur hali veriyor hem de meleklerini gönderiyor dostsun yani dostluk sevenin sevilende kendini görmesinden kaynaklanır Yakup Aleyhisselam'ın o 12 yavrusu vardı Yusuf Aleyhisselam meyli arttı. Çünkü kendisindeki iş dünyasını o oğlunda gördü. Yusuf'a karşı teveccühü arttı. Allah dostunda ise cemali sıfatlarının kalpte tecelli etmesi. Merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, sabır, cömertlik, firaset. Ayet-i Kerime şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, yani hayatın her safhasına kulluğu, kitap ve sünneti aksettirebilmek. Aile hayatında, ticari hayatta hocalık hayatında, memuriyet hayatında, içtimai hayatta, içtimai zor anlarda Kur'an ve sünneti hayatın her safhasına aksettirebilmek. Ve Cenab-ı Hakk'a güzel bir kulluk, istikamet deniyor. Tabi bu istikamet kullarda ayrı, peygamberlerde ayrı. Peygamberler çok üst bir şeyinde. Fes takım kema ümürtü ayeti indiği zaman, emrolunduğunda gibi dost doğru ol, Efendimizin saçına sakalına ak düştü. Bizdeki fes takım sümme onun çok daha hafifi muhakkak peygamberlerin başındaki o istikameti. Cenab-ı Hak o istikameti girenler için, hayatını her boyunca Rabbim Allah'tır dedi. Yani Allah'ı unutmayan. Allah'ın rızasını arayan, Cenab-ı Hak'la beraberliği temin edebilen ibadette, her şeyde bu şekilde istikamete girenler için melekler iniyor son nefeste, canı göğsü'ne geldiği an büyük bir müjde veriyor. Bitmeyen bir hayat başlayacak. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vadettiği cennetlerle sevinin diyorlar. Velhasıl e bu dünya bir fedakarlık istiyor. Fatıma Validemiz Efendimiz'den bazı taleplerde bulundu. Efendimiz, kızım Fatıma dedi, talepte bulundu bir bir hizmetkar istedi, o kadar. Hasan Hüseyin Efendimiz çok hareketliydi. Babacım dedi, bana bir hizmetkar ver çok zayıf, nahimdi, kuvvetim de yok, takatim de yok dedi. Kızım dedi, Bedir'in şehitleri varken dedi, Esra-ı Sufya açken dedi, sana ben bir yardımcı veremem dedi. Sana bir virt vereyim onu çekersin dedi. Allah sana yardım eder dedi. Kızım burada katlanacaksın dedi. İki dünyada saadet yoktur dedi. Burada fedakar olacaksın, katlanacaksın. Öbür alemde saadet bulacaksın buyurdu. Melekler devam ediyor müjde vermeye. Biz diyorsun dünya hayatında dostunuzdur diyor. O istikamette girerken, Kur'an'la hemhal olurken, Kur'an'da fâni olurken, sünnet de fayne olurken Allah'ın yardımıyla şahidi durumuna geldiğiniz zamanlar. Çünkü Cenab-ı Hak bizden Allah'ın şahidi olmamızı arz ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her peygamber toplumuna Allah'ın şahididir buyuruyor. Fakat benim ümmetim de diğer ümmetlere şahittir, Allah'ın şahididir. Biz sizin dünyada hayatında dostunuzduk diyor. Bundan sonra dostunuzuz diyor. Yani kabir hayatında, kıyamet hayatında, o zor günlerde, o yalnız günlerde... O çaresiz günlerde, Abu o sert, sıkıcı, musibetli günlerde bilsin dostunuzu diyor melekler. Yani Cenab-ı Hak kulunu seviyor. Kuluyla dost olmak istiyor. Kulunu hep ikram halinde Cenab-ı Hak. Ahsen'i takvim olarak halketti. Kainatın göz bebeği. Casiye suresinde yerde ve ne varsa amade kıldık buyuruyor. İkram üzerine ikram Cenab-ı Başka bir mahluk olarak da dünyaya gelebilirdik. Külli iradenin büyük bir lütfu Cenab-ı Hak dost ismi ve bu dostun bir mukabilini Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ve o mukabilinden sonra da işte kula dünyada da müjdeler var. En huzurlu hayat peygamberlerin hayatıydı, eshabın hayatıydı, evliyaların hayatı. Son nefesinde de bu müjdeler devam ediyor. Tövbe suresindeki ayette Cenab-ı Hak verdiği malzemeyi bildiriyor. İnsan bir faniyi sevse, faniyi sevdiği kadar verir. Cenab-ı Hak malzeme veriyor. Can veriyor, mal veriyor. En büyük malzeme. Fakat bu malzemeyi biz ne şekilde kullanacağız? Bir dosta mı kullanacağız, nefsimize mi kullanacağız? Canlarıyla, malları canları satın alırlar buyuruluyor. Demek ki malları ve canları en mühim hayatta nasıl kullanacağımızı öğrenebilmek. Bunu kalp öğretir, takva öğretir. Fethukullah ve yuallimukullah. Ne kadar takvamız artarsa, yani ne kadar kalpte Cenab-ı Hak'la buluşabilirsek, bize ibadetler, Kur'an ve Sunu bir lezzet haline gelebilirse, o zaman bir takva hayatı olmuş oluyor. Cenab-ı zaten bizden bunu istiyor. ile müttekkîle imâmâ buyuruluyor. Bir takva toplumu istiyor. Ve bu takva toplumunda bizim yol gösterici olmamızı istiyor. Önder olmamızı istiyor. Öncü olmamızı istiyor. Vaka suresinde de üç grup bildiriyor Cenab-ı Hak. Ahirette üç grup olacak. Bir defteri sağdan verenler. Yani hesap, günah ve sevap tartıldığı zaman sevabı ağır gelene. Bunlara ne mutlu diyor Cenab-ı Hak. Bahtiyarlar. Bir sonsuz hayat başlıyor. Bir kurtuluş olmuş oluyor. Soldan verilenler var. Mücrimler ve kafirler. Bunlar nebetbahlar. Üçüncü bir grup var. Bunlar hayır hasenatta öncü olanlar. Ecirde öncü olanlar bunlar. Yani bir takva ehli. Buna bir ruyetullah cenneti de var. Bu mal ve canı kullanabilmeyi bilebilmek. O tövbe suresindeki o ayet 111. ayet Abdullah bin Revaha Akabe biatlarına sordu. Ya Resulallah Allah'a biat ediyoruz dedi. Sana biat halindeyiz dedi. Karşılığı ne var dedi. Efendim cennet var dedi. Aplar bir revah dedi ki Ya Resulallah dedi. Ne güzel alışveriş yaptık seninle dedi. Biz dedi bu alışverişten dönmeyiz dedi. Onun üzerine bu ayet-i kerime indi. Canlarıyla malları cennete satın aldılar. Ayet-i kerime daha aşağısında Tevrat'ta, İncil'de Kur'an'da Allah'ın vaadidir. Allah'tan daha çok sözünde duran kim vardır buraya Cenab-ı Hak? Yani Cenab-ı Hak ısrarla Allah bize ne güç verdi? Beden gücü verdi. Beden gücünü biz nerede kullanacağız? Gözümüzü nerede kullanıyoruz? Kulağımızı nerede kullanıyoruz? Vücut gücünü nerede kullanıyoruz? Malımızı nerede? Mülk kime ait? Mülkle mi geldik? Mülkle mi gideceğiz? El mülkü lillah mülkün Cenab-ı Hakk'ın olduğu bir idrak içinde bulunabilmek. Ve Cenab-ı Hak soruyor Allah'tan daha çok diyor sözünde duran kim olabilir diyor. Demek ki her şey bu dünyaya bağlı. Her şey bu, bu dünyadaki fedakarlığımız nispetinde Cenab-ı Hak ihsan edecek. Yine o melekler gafur ve rahim olan Allah Celle Celal'u ikram olarak size her şeyi hazırlamıştır bu. Orada sizin için her şey vardır cennette. Ondan çok mühim bir ayet-i kerime geliyor. Yukarıdaki sümmestekamu'yu izah ediyor. İnsanlar Kur'an ile Allah'a çağıran. Demek canlı bir Kur'an olabilmek. Kur'an'ı ruhumuza sindirebilmek ve davranışlarımıza intikal etmesi. Herkes rahle başında oturuyor. Herkes kalbin durumuna göre Kur'an'dan bir nasip alıyor. Allah konusunda en de Efendim buyuruyor öyle bir zaman gelecek ki Kur'an Boğazdan aşağı inmeyecek. Ya bir tatbikatı olmayacak Kur'an. Kur'an Kur Kur yaşanmayacak. Kur'an bir mevtak kitabı olarak kalacak. Bir maliyeden mektup gelse düşündürüyor. Hemen bir mali müşavire gidiyoruz. Bir hukuki mektup gelse bir hukuk müşavirine gidiyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın mektubu, kullarına olan mektubu, rahmet mektubu, cennet davetiyesi. Bir faniden bir düğün davetiyiz gelse okuyoruz. Yani Kur'an'ı ne kadar okumalıyız, ne kadar bu mektubu ruhumuzu ya yani Saadetle bu mektubu okumakta. Yani Cenab-ı Hak insanlar Kur'an ile Allah'a çağırar. amel salih işleyen ve ben Müslümanlardım diyenden kimin sözü daha doğrudur buyuruyor. Demek ki burada ne istiyor? Bir kimlik istiyor, bir şahsiyet istiyor. Bir Müslüman şah eğilmeyecek, bükülmeyecek, yamulmayacak menfaatler karşısında. Bir şahit, bir karakter istiyor. Bir ameli salih istiyor. Hemen hatırıma şöyle bir şey geldi. Bu Abbasi halifelerinden Harun Reşid vardı. Bunun Mehlül Dani diye de bir kardeşi veyahut da bir yakını vardı. Hikmet sahibi yarıda meczup zaman zaman Behlül Dane'ye giderdi bir ferahlamak için yanında otururdu Behlül Dane ona terbiye edici istikam edici sualler sorardı Behlül yine bir bayram sabahı Harun Reşit giyindi süslendi Behlül Dane'nin yanına gitti Behlül Dane'nin Harun Reşit'le sana üç tane soru soracağım dedi yeryüzünde en çok ne var dedi yer altında en çok ne var Gökte en çok ne var dedi. Harun Reşit basit dedi. yüzünde en çok canlılar var. Yer altında basit ölüler var. Yerin üstünde de en çok gökte de kanatlar, kuşlar vesaire var, uçanlar var dedi. Dedi ki Behlül dâne, Harun Reşit dedi, ben sana bunun zahirini sormadım dedi. Bunun dedi, ben ruhani tarafını soruyorum dedi, batini tarafını soruyorum dedi. Bak Harun İçitli, ben sana söyleyeyim, yeryüzünde en çok dedi, ihtiraslar var dedi, kıskançlıklar var dedi, kavgalar var dedi, menfaatler var dedi. Allah'ın verdiği şu ömrü yazık etmeler var dedi. Yer altında ne var diye sordum dedi, sen dedin ki ölüler var dedi. Ben sana o ölülerin iç alemini bildirim, eyvah vah vah keşkeler var dedi. O ölülerden gelen nameler var dedi yer altında dedi. Harun Reşit dedi. Sana göktekileri sordum dedi. Kanatlar var dedin dedi. Kelebekler, kuşlar onu da zahirini söyledin dedi. Orada dedi Allah'a gidecek, Cenab-ı Hakk'a varacak amel-i salihler var dedi. Onun için de Harun Reşit dedi. O eyvah vahvahları kulak ver dedi. Hayattaki ihtiraslardan kurtul dedi. Bol bol amel-i salih işlemeye Devam et dedi. Ve elâsıl bu Behlül Daile'nin bu nasihati asırlarca kıyamete kadar devam edecek bir Allah dostun bir nasihat. İşte insanları Kur'an ile Allah'a çağıran, ameli salih işleyen ve ben Müslümanlardanım diye Allah'ın dininin şahitliğini yapandan kimin sözü daha güzeldir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizden böyle bir hal istiyor Rabbimiz.